Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Günah işledin çabuk tövbe et ve Allah seni affetsin sonunda söylenecek, anlaşılacak uygulanacak proje budur madem günah işledin tövbe et, Allah affetsin üç cümle ama bunu biz Derin bir mantıkla ele alarak neden günah işliyoruzdan nasıl tövbe edeceğiz ve Allah Celle Celaluhu ne zaman ve nasıl affedecek ayrıntılarını ele almak istiyoruz. Bunun için bu bölümde insanın nihai hedefinin ya da Müslüman insanın nihai hedefinin şeytandan uzak Allah'a yakın olmak olduğunu ispat eden veya bunu bir anlayış olarak zihne yerleştiren bir bölüm açacağız. Müslüman kul olarak hedefimiz Allah'a yakın olmaktır. Çünkü insan bu dünyada ortada olamaz. Ya Allah'ın düşmanı şeytana yakın olacak ya da Allah'a onu yaratan olarak yakın olacak. Şu olabilir ortayı sıfır kabul ederiz. Şeytana biraz yakınlık orta yakınlık tam yanında olmak deriz. Allah'a sıfırdan biraz yaklaşmış olursun. Günahlar seni biraz geri tutar. Günahlardan kurtulursun. Mesela yüz basamaktır. Allah'a yükseliş diyelim. Bu yüz basamağın birinci basamağında kim duruyordur? Yani sıfır noktasından biri sıçramıştır. İman eden mümin. iman etti. Ama günahlar bekliyor. E, 99 basamak daha var aşması gereken. Dereceleri yükselmemiş daha 99 basamak var. Küfür tarafını tercih eden, %100 kafir olan şeytanla burun burunadır. Onun yanındadır, onun adamıdır. Yoğunluk arttıkça, şeytana yakınlık da artacak. Tam şeytan olacak. Ebu Cehil'in durduğu yer başka, Ebu Talib'in durduğu yer başka, her ne kadar ikisi de eksi noktada duruyor olsa bile. Bu sebeple mümin neticede yüzde yüz Allah'a yakın olacağı bir hedefe doğru koşar, koşmalıdır. Bu hedeften dolayı işte günahlar, ve dolayısıyla tevbe gündeme geliyor. Çünkü iman sıfırdan sıçrayıp artı tarafa doğru yükselmek anlamına geliyor. Ama günahlar çoğaldıkça bu artıları 10, 15, 25, 55, sonunda 99 Ebubekir radıyallahu anh de olduğu gibi yükseltemiyorsun. Günahlar adeta havayı ne kadar verirsen ver delik olduğu için şişmeyen balon gibi oluyor, yapıyor insana. Buradan biz diyoruz ki bu bölüm, şu Tövbe Hastanesi'nde açtığımız bu bölüm, bu genel perspektifi kulun hedefine giderkenki sorunları ve ana çözümleri konuşacağız inşallah. Bu bu bölümde dört temel başlık açacağız. Bir, günahın ve tövbenin hayatımızdaki yeri ya da yaratılışımızdaki yeri bunu konuşacağız. Neden günah var? Neden tövbe var? İkincisi Allah'a yaklaşmak veya başka bir ifadeyle Müslüman kul olarak Yaşamanın risklerini konuşacağız. Üçüncü olarak, ilk insandan itibaren insan oğlunun en çok yakalandığı hastalık türlerinden biri olarak manevi hastalıkları kastediyoruz. Allah'ın rahmetine aldanmaktır. Sadece rahmeti olduğunu düşünmektir. Bu bir insan hastalığıdır. Ne gibi? Bir insan bir iş yerine giriyor, hep maaşı düşünüyor ama hiç çalışmayı düşünmüyor. Ay sonu da maaş alamıyor. Çünkü 20 gün mesela devam etmesi lazımdı, devam etmemiş. E, maaşı düşündüm demiş hep maaşı düşünen o maaşın gerektirdiği çalışmayı risk almaya da düşünmeli idi. İnsanın Allah'ın rahmetine güvenip affeder. O o Allah'tır. Gaffurdur, Rahim'dir deyip Allah'ın emirlerini ve yasaklarını liste dışı tutarsa böylece günaha batarsa çünkü emri namazdır. Namazı kılmadın mı haram işlemiş oluyorsun. Haram sadece alkole bulaşmakla, faize bulaşmakla olmuyor. Bu da bir haram çeşidi. Neticede harama düşüyorsun, günaha düşüyorsun. Kıyamet günü dirildiğinde kul, ey arhamurrahimin, şimdi beni cennetine koy dediğinde tuzağa düşmüş oluyor. Esasen bu tuzağı kendi elleriyle kurdu. Neden Allah? مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ demişti Kur'an'da zaten. Allah kerim, Allah cömert, Allah rahim, rahmet ediyor. Ama kime ediyor? Neden etsin sana rahmet? Niye sen var olma nedenini düşünmeden bu noktaya geldin? Sorularının cevabıyla karşılaşacak o zaman insan. Dolayısıyla... Üçüncü nokta bu genel değerlendirme yaptığımız bölümde. Üçüncü noktamız Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın tuzağından güvende misiniz dediği. Efe eminu mekrallâh, <gülüyor> fe la ye'menu illa illel qavmul khâsirûn. Allah'ın tuzağından yani koyduğu projesinden sağı ve solu, iyi ve kötüyü, sevabı ve günahı cenneti ve cehennemi yaratmasındaki projeden sadece husrana düşenler yani nasipsizler bir belaya uğrarlar. Bu sebeple tövbeyi ve günahı anlamak için, insanı anlamak için, hayatı anlamak için, ne oluyor ne bitiyor anlamak için Kur'an-ı Kerim'in yoğun bir şekilde önümüze koyduğu اَفَاَمِنُوا مَكْرَ Allah". Siz Allah'ın tuzağından güvende misiniz? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Cüretiniz nereden kaynaklanıyor? Konusunu müstakil bir konu olarak işlememiz gerekiyor. Ve dördüncü olarak da ana başlığımız olan Allah'a yaklaşma sürecimiz nasıl olacak konusunu işleyeceğiz. İnşallah bu Allah'a yaklaşmamız nasıl olacak konusunu Abdullah Siraceddin Rahmetullahi Aleyhim اَتْتَقَرُّوا اِلَى اللّٰهِ isimli kitabından özetleyerek inşallah yapacağım. E, Şeyh Emin Saraç hocamın e, Ezher'den arkadaşlarındandı. Dolayısıyla onun e, hem şefaatine vesile olsun Allah dostu, tasavvuf e, bir zattı. Hem de onun gibi güzel bu konuyu derleyip toparlayan e, bir kitaba rastlamadım. Kitabı özellikle zikrettim ki, Hocalarıma rahmet olsun. Dünya ve ahiretlerinde saadet vesile olsun. Bize de şefaat vesilesi olsun Teala. Şimdi birinci başlığına girebiliriz. Nedir birinci başlık? Günahın ve tövbenin bu hayatta oturduğu yer. Nereye oturuyor? Günah ve tövbe bu hayatta nereye oturuyor? Bu bizim ana başlığımızın bir alt başlığı gibi olmuş oldu. Burada aziz kardeşlerim, hepimizin bildiği bir gerçek var. Allah celle celaluhu insan olarak bizi sınamak için yarattı. Bu sınama, imtihan iyi ve kötü zannettiğimiz her şeyledir. El-Enbiya suresinin 35. ayetinde Rabbimiz bunu çok açık buyuruyor. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Sizi iyi ile de kötü de sınayacağız ve bize döneceksiniz. Döndürüleceksiniz. Biz eğer Allah'ın sınamasını Sadece içki içecek mi kul içmeyecek mi diye kısıtlı bir alanda düşünürsek, en baştan bu sınanmada batarız. Hayır, Allah üzümden şarap yapıp yapmayacağımızı sınayacağı gibi üzümü helal bir şekilde yiyince, ondan oluşan gıda ve enerjiyi şükürle kulluğuna çevirip çevirmeyeceğimizi de ölçecek. Allah çocuksuzlukla, evlat vermemekle sınayacağı gibi verdiği evladı yetiştirme süreci ile de sınayacak. Bu dünyada biz Yahudisinden, müşrikinden, dinsizine kadar kafirin düşmanlığı ile sınandığımız gibi cihad edip etmeyeceğimiz konusunda mümin kardeşimizle de sınanacağız. Dolayısıyla Allah'ın bazı kulları kıyamet günü, kafirlere karşı cihad etmedikleri için husrana uğrayıp cehennem ateşini tatacakları gibi imtihanı kaybettiklerinden dolayı bazı kulları da Mümin kardeşinin çilesine katlanmayıp onunla cedelleştiği için aslında nimet olan bir şeyle imtihanı kaybettiğinden ahirette cehennem ateşini tadacak maazallah. Dolayısıyla imtihan bu dünyada iyinin ve kötünün üzerindendir. Sadece ölüm bir imtihan bir acı değildir. Hayatın kendisi de öyledir bekarlıkta, evlilikte. Evlilik almakta, boşanmış olmakta. Her biri güzel bir eşinin olmasıyla sorunlu bir eşinin olması aynı. Rabbimiz imtihan ediyor. Tevbe dediğimiz şey bu iki türlü imtihanın tamamında vardır. Nitekim alkole bulaşana da tevbe et bundan diyoruz. Alkol yapılacak, şarap yapılacak üzümü helal yiyene de şükrünü yapmadığın için tövbe et diyoruz. Tövbe, Allah'ın iyi ve kötü gördüğümüz her ne önümüze koyduysa her şeyi iledir. O zaman birinci, ilk ve öncelikli bilmemiz gereken şey Allah-u Teala'nın yarattığı her şeyin bir imtihan konusu olduğudur. Biz onu mesela kiliseyi mahallemizde görsek, meyhaneyi mahallemizde görsek, na'uzu billah bu mahallede oturulmaz deriz. Niye? Bu Allah'ın belası, bu uğursuzluk, bereketsizlik adına ne dersek başımızı açacak deriz. Aynı şey bir cami varken de bir mahallede, bir medrese varken de, meyhane değil de bakkal olarak helal şey satan bakkal varken de imtihandır. Orada da Allah sınıyor. Neden? E gitmediğin cami başına beladır. Kardeşlik duygularını güçlendirmeden namaz kılıp yandaki mümine selam vermeden geldiğin cami senin belan olacak kıyamet günü. Bu sebeple Allahu Teala nereden sınayacak sorusuna Cevabımız her ne yarattı ise ondan sınayacak şeklindedir. Buna yüz bin örnek verebiliriz. Hayatta ne varsa o bir örnektir. Güneşin varlığı da bir nimettir, yokluğu da bir nimettir. Çünkü varlığı da yokluğu da hesaba çekilecek şeydir. Gece gün güneş yok. Allah-u Teala dinlenmemizi istiyor. Sabah namazına da dinlenmiş olarak kalkmamızı istiyor. Gece yarısına kadar oturup eğlenip sabah namazını kaçırdığımız zaman, gece nimeti sabah namazı kaçırma nedeni olduğu için başımız belaya girdi. Tövbe etmemiz gerekiyor demektir. Hayata bu mantıkla bakacağız. Bu bakışı beceremediğimiz her pozisyon, kıyamet günü ya tövbesini yapıp Allah'ın rahmetiyle kurtulduğumuz bir geçmiş olarak karşımıza çıkacak ya da tövbesini yapmayı beceremediğimiz için hazır dosya olarak suç olarak karşımıza çıkacak. İyi veya kötü her ne varsa bu dünyada. Bunu bu şekilde anlıyoruz. Şimdi Allahu Teala'nın bu imtihanlarını genel bir e, kategorizeye koyduğumuz zaman, böyle bir sıralama yaptığımız zaman bu imtihanlar iyi olsun kötü olsun Bizim ibadet dediğimiz şey olsun, tarlada yetiştirdiğimiz bitki dediğimiz şey olsun, adı ne olursa olsun dört başlıkta ele alınması gerekiyor. Birincisi Allahu Teala'nın biz göklere dünyaya emaneti vermek istedik de onlar korktular dediği emanettir. Nedir bu emanet? Kulluk emaneti. Biz buna namaz diyoruz, oruç diyoruz, hac diyoruz, cihat diyoruz. Aramlardan kaçmak diyoruz, insani ilişkiler diyoruz. Mesela çok bariz bir örnek olsun Allah'ın beni bir anne ve bir babanın ürünü olarak yaratması bu başlıkta nereye oturuyor? Kulluk imtihanında oturuyor. Emanet imtihanında oturuyor. Ben anama babama emanetim. Anam babam bana emanet. Onlar beni besmelesiz yetiştirdiği zaman günaha girmiş olacaklar. Ben onlara karşı saygıda, hürmette, alakada kusur ettiğim zaman günaha girmiş olacağım. İki taraf da birbirinin emanetidir çünkü. Bu başlıkta ele alındıklarında cuma namazına gitmek kimin emri ise ana babaya itaat etmek, çocuk yetiştirmek de onun emridir. Dolayısıyla cuma namazını terk eden bir Müslüman Allah'a asi olduğu gibi mesela yüz üzerinden 99 ağırlıklı bir günahla misal anası ve babası açısından kusur işleyen evlat yetiştirmede diplomayı, işi, güzelliği, saç taramayı öne atıp kulluğu, imanı erteleyen bir anlayış sahibi olduğu için evlatta kusur eden de tıpkı cuma namazına gitmeyenin Cuma namazını imal edenin girdiği vebal gibi bir vebale giriyor. Cuma namazında mesela %99 ağırlıklıydı, bunda %91'dir. Allah bilir neyin ne kadar olduğunu ama yani anlaşılsın diye böyle örnek veriyor. Neden? Çünkü namazından anaya babaya itaate kadar, orucundan eşin haklarını korumaya kadar veya zekattan kul haklarına kadar bu hayatı nerede Allah'ın şeriatının şemsiyesi altında yaşamamız gerekiyorsa, yani bir fıkıh kitabında bu farzdır, haramdır, mekruhtur, vaciptir denen şeylerin, dolayısıyla Allah'ın şeriatının şemsiyesi altında kalan şeyler, bu hayatta öyle olmayan bir şey yoktur. Bunların tamamının sonucu Allah'a sunulan şeylerdir. Yani melekler, ben... Namaz kılarken de namazla ilgili kayıtları Allah'a götürüyorlar Celle Celaluhu. Annem babamla ilişkimde, komşuluk ilişkilerimde, ticari ilişkilerimde, kul hakkındaki biriktirdiklerini ikindi namazı vaktinde Allah'a götürüyorlar. Dolayısıyla Allah'a götürülen şeyler benim birinci sınanma nedendir. Bunlar Allah'a göre yerine getirilmediği zaman yani Allah'ın şeriatına uyarlanmış olarak uygulanmadığı zaman ortaya çıkan şey süreç hatasıdır. Bu sınav sürecine karşı işlenmiş bir hatadır. Bu hatadan günah çıkmıştır. Bu günah tövbeyi gerektirmektedir. İkinci imtihan çeşidi kişisel imtihanlarımızdır. Bu kişisel imtihanımızla kastımız şu bir insan olarak benim canım, ...malım, çocuklarım, arkadaşlarım, dostlarım, herhangi bir şekilde benim üzerine bastığım toprağım, başımdaki takkem, berem ne varsa... ...benim özel hayatımla ilgili sınavları var Allah'ın. Hastalık veriyor, fakirlik veriyor, düşman veriyor, dost veriyor. Bunlar da bir sınav konusu oluyor. Nasıl sınav oluyor? Mesela hastalık veriyor. Git tedavi ol diyor. Sabret diyor. Korkma diyor. Bana umut bağla diyor. Ben şifa veririm sana diyor. Benim şafi, Şafii diye ismim var. Unutma beni diyor. Hastalık esnasında dün cuma namazı kıldığı halde bu insan hasta olup hastaneye kaldırıldığında bir trafik kazası geçirdiğinde o trafik kazası pozisyonunda balkondan düşmüş çocuğunun kırık çıkık cesediyle karşılaştığında zarar edip iflas ettiğinde insan olarak kendi gayretlerinin yanında kalbinin Allah donanımıyla donanmış olup olmadığı onun imtihan konusudur. Bunların farklı örneklerini geleceğiz. İnşallah İleriki dönemlerde günah ve tövbe kavramını iyi anlamak için kalp dünyasının açılımına gir, yani kardiyoloji bölümüne gireceğiz. Yani kalp dünyasına gireceğiz, kalbin onlarca hastalığı ve onlarca şifası olduğunu göreceğiz. O zaman bu konu daha iyi anlaşılacak inşallah. Üçüncü imtihan çeşidi Allah Teala'nın İnsanların birbirleriyle sınanmalarıdır. Bu sınanma yani baba oğluyla, oğlu babasıyla, eş eşle, komşu komşuyla, akraba akraba ile, büyük küçükle, yandakiler kuzenler birbirleriyle, iş ortağı ile, iş arkadaşıyla, yol arkadaşıyla, hatta ve hatta çok önemli hacca gitmek için beraber yola çıktığımız arkadaşımızla hac maneviyatı üzerinden hac imtihanı olduğumuzu ayet nasıl söylüyor? Femen ferz fihi'n-hacce kim hac aylarında hacca çıkarsa fela rafese ve la fusuka ve fil haccı Hacc atmosferine girdiğin an cinsel ilişki yok fasıklık yok ne demek fasıklık yani alkol almaktan, kumar oynamaktan, yalan konuşmaktan zulmetmekten yok وَلَا جِدَال tartışmak da yok yani cinsel ilişki günah olan, fasık olan işler ve hac arkadaşınla tartışmak neden? Çünkü Allah hacca herkesi çağırdı. Herkes Arafat'ta vakfe duracak. Eğer mümin hacda sınavının sadece para harcayıp ülkesinden Arafat vakfesine gitmek olarak anlarsa haccı haccı anlamamış. Sınavı anlamamıştır. O oradaki o sıcak atmosferde cinsel hissiyatını dizginlemen gerekiyor. Helal eşine karşı bile. Helal eşine karşı bile. Ağzını bozmuyorsun. Elini harama tutturmuyorsun. Yüzde yüz haramlardan arınmış bir haç geçirmen gerekiyor. Ayağına bastı. Çantanı aldı götürdü. Paranın üstünü vermedi. Kandırdı seni. Ne olursa olsun tartışmıyorsun. Çünkü Allah Nasıl eşi eşe nikahla bir araya getirdiğinde bu insani karakterleri, hissiyatlarını öldürmüyor onların. Dolayısıyla bir ay sonra eş patlıyor. Öbür eş bir yerden patlıyor. Sabredin bakalım. Bu büyük bir misak. Aranızda büyük bir sözleşme vardı. Bekleyin buyuruyor. Birbiriyle imtihan ediyor onları. Satıcıyı alıcıyla imtihan ediyor işvereni işçiyle imtihan ediyor, babayı oğulla imtihan ediyor, komşuyu komşuyla imtihan ediyor, hacıyı hacı ile imtihan ediyor, hocayı talebesiyle imtihan ediyor, siyasetçi vatandaşıyla vatandaşı siyasetçiyle imtihan ediyor. Çünkü biz dedik ki hayat Allahu Teala'nın imtihanı için vardır. Bu imtihan sadece meyhanenin önünden geçerken içeri girip girmeme imtihanı değildir. Eşler de birbirlerini gördüklerinde meyhanede bir içkici görmüş gibi olup olmayacaklarını birbirlerini idare edip etmeyeceklerini görecek Allah. Hacı'nın, bu verdiğimiz örnek buradan kaynaklanıyor, Hacı'nın hacıya sabredip etmediği, Arafat'ta vakfede durup Allah için hacı olmasının Üç parçasından birisidir. Üç parçasından birisidir. Fela <gülüyor> rafese. Cinsel ilişki yok. Vela <gülüyor> fusuka. Haram olan bir iş yapmak yok. Vela <gülüyor> Tartışmak yok. Tartışmak yok. Ama o bana zulmetti. Ama o işte Afrikalılar tavafta beni itti. Vela <gülüyor> Bunun için tartışma yok. Durup dururken kimle tartışacaktın sen zaten? neyi konuşuyoruz? Allahu Teala'nın sınavının dolayısıyla tövbe gerektirecek hatalarımızın muhtemel zemini olan noktaların üçüncüsünü konuşuyoruz. Bu üçüncüsü nedir dedik? İnsanın insanla sınanmasıdır. Dördüncü sınanma çeşidi de Allahu Teala'nın kitlesel sınamasıdır. Kitlesel sınama ne demek? Kitlesel imtihan ne demek? Ümmet olarak topluca geçirdiğimiz süreçler demektir. Ümmeti Muhammed'in topluca dünyanın sömürgeci güçleri karşısındaki zayıf günleri Müslüman olarak bizim sınav günlerimizdir. Tıpkı ordularımızın o kıtadan bu kıtaya göçtü gezdiği ve o kıtadan bu kıtada fetihler yaptığı günlerde şükür imtihanında olduğumuz gibi. Ümmet olarak büyük imtihanlardan geçeriz biz. Bu imtihan yaklaşık olarak 100 senede bir, bazen 200 senede bir şükür imtihanına dönüşür, bazen de sabır ve sebat imtihanına dönüşür. Biz 200 seneye yakın zamandır bu ümmetin çektiği sıkıntıların toprakları işgal ediliyor, madenleri sömürülüyor, yöneticileri kafirlere satılmış oluyor. Artık konumuzu çoğaltmayalım. Bütün bu bildiğimiz yani bir haber bültenini izlerken ümmeti Muhammed'in lehine bu oldu diye aylarca bir haber duyamıyorsun. Biz bunu kafirlerin azması, ümmeti sömürmesi, Bizim geri kalmamız olarak yorumluyoruz da Allah'ın buzlu zeminde ayağı kayacaklar ve kaymayacaklar diye bir imtihan süreci başlattığını niye yorumlamıyoruz? Asıl bakılması gereken budur. Tıpkı mektupla ülke fethettiği günler Müslümanların saraylarında cariye keyfi sürüp sürmeyeceklerini Allah'ın imtihan ettiği gibi o zamanki imtihan Ümmeti Muhammed'in yukarıda durduğu günler, ümmet olarak olduğumuz imtihan yine vardı. Şükür imtihanıydı. Nimetlere nankörlük yapıp yapmayacağımızın imtihanıydı. Sonra statü değişti. Ümmeti Muhammed alta düştü. Kafirler yukarı çıktı. Haçlı ordularını kendisi davet eden bir yönetici kitlesi maalesef oluştuğu ümmetin başında bu süreçte ümmeti Muhammed'e düşenle o gün o ordularının isminin yeterli olduğu gün İstanbul'u fethettiği gün şükür imtihanıydı. Şükretmeyenler tövbe edecek o zaman. Aksi takdirde hesaba çekilecekler kıyamet günü. Bu bahsettiğimiz günlerdeki imtihan ise sabır ve sebat imtihanıdır. Allah-u Teala'ya köşede mi duran bir imtihanla, bir ciddiyetle bağlıydık? Yani biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı müminlerin ordularının güçlü olduğu zamanlar söyleyen bir kitle miyiz? Yoksa dünyanın tamamı yansa yıkılsa, tek kalsam bir iple beni güneşe bağlasalar da idam edileceksin bu güneşin altında. Buradan da okyanusa düşeceksin deseler. Buna rağmen La İlahe illallah. Muhammedur Resulullah'ın neresinde durduğumu görecek Allah. O imtihan bu imtihandır. Medine-i Münevvere'de Uhud kaybedildiği gün, Uhud hezimeti olduğu gün onun adı imtihandı. Şirkin başı Bedir'de ezildiği günde onun adı imtihandı. Çünkü hayat olduğu gibi imtihandır. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ Mülk suresinde okuyoruz. <mülüyor> Ölümü ve hayatı Allah sizi sınamak için yarattı. Biz eğer bu maksadını Allah'ın dünyayı cennetleştirme ve dünyada sanki ebedi kalmak arzusu varmış gibi algıladığımız zaman Namaz da başımıza dert olur. Müslümanlık da geri kalma nedenimiz olur. Her Çünkü o Müslümanlık değil, o namaz değil o zaman. Halbuki Allah babamızı cennette yarattı, çocukları olarak siz cennete gelin dedi. Baba toprağına dönüşümüzü istiyor Allah. Dünyayı da sadece bir koridor olarak bizim önümüze koyuyor. Yatak odası değil burası, oturma odamız değil yatak odamıza, oturma odamıza açılan bir koridor bu dünya. Koridora sandalye koyup oturmak ne kadar komik bir şeyse, bir metrelik bir koridorda oturmak için koltuk koyuyorsun, koltuk senin oturacağın yeri bırakmıyor sana. Dünyayı tek başına kalacağımız yer, yani sadece dünyamız var dediğimiz her sıkıntı başımızın belası olmuştur. Cennet, Hayatımızın %51'i, dünyada %49'u mantığını yakalayana kadar biz zaten risk taşıyan bölgedeyiz. Yani aslında imanımız tehlikede. Tövbeden önce iman gereken bir tehlike yaşıyoruz. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu burayı koridor olarak bize gösteriyor. Koridora sandalye koyup oturulmaz, koridora yemek masası konmaz. Koridordan mutfağa geçilir. Cennet nimetlerine geçeceğiz buradan inşallah. Süt akan, bal akan ırmaklara geçeceğiz inşallah. Sıkıntımız bizim şu dünya hayatını asıl hayat zannettiğimizi gösteren uygulamalar yapmamızdır. Şimdi zannediyoruz desem hemen itiraz kaçacak olur mu canım? Ölüm gözümüzün önünde. Öleceğiz ve ahirete gideceğimizi biliyoruz. Biz kafir değiliz diye hemen içimizden itirazlar gelecek. Ama günlük hayatımıza baktığımızda dünyaya yatırımımızla ahirete yatırımımızda ailemizin, çocuklarımızın dünyalıklarına verdiğimiz ehemmiyetle ahiretliklerine verdiğimiz ehemmiyet arasındaki uçurum gerçekleri konuşturuyor. Benim şu sıkıntım yok sen istediğin kadar diyorsun ama tahliller hiç olumlu sonuç göstermiyorum. Müslüman demek ki bu dört mantık üzerinden Allah'a mümin olma, emaneti taşıma üzerinden, kişisel sıkıntılar üzerinden, insani ilişkiler üzerinden ve ümmet olma üzerinden imtihan olunacaktır. Bu imtihana kim ne kadar kanat açtı, kim ne kadar hazırlandı, herkesin bildiği, herkesin kendisine göre uygulayacağı ve herkes için farklı olan bir değerlendirmedir. Burada iki ara başlık daha açmak zorundayız. Bu iki başlığımız da Müslüman'ın Allah'ın kulu olduğunda yani kulluk imtihanı dediğimiz şeyde hangi mantığı gütmesi gerektiğini bir, bir de iyi veya kötü ile karşılaştığımızda nelere dikkat etmemiz gerektiğini bileceğiz ki imtihanda tuzağa düşmüş olmayalım. Yani Allah'a itaat ediyorum, kulluk yapıyorum. Ben Müslümanım. Sakal, çarşaf, ferace, hafızım. Hacca gittim. Düğünümüzü Kur'an tilavetiyle yaptık cami kaçırmam elhamdülillah bunlar hayır göstergeleri ama bunlar benim kendi kendime dönerkenki ürettiğim şeyler bunları ben Allah için yaptım Allah için yaparken bir şeyi ölçümüm benim kafama göre değerlendirmem benim kriterlerime göre olamaz Allah'a göre olmalı Müslümanı şeytanın düşürebileceği en önemli tuzak, Allah'a göre değil de kendine göre değerlendirme yapma tuzağıdır. Bu sebeple ne yaparsan yap bu dünyada, Resulullah'a uyduğu sürece Allah'ın kabul ettiği şeydir o. Buna biz Medine standartları diyoruz mecazi olarak. Medine'ye göre Müslüman olmak zorundasın. Bunun için kardeşlerim, Bundan sonra camilerde ezan okunmasın sözünü ne kadar tehlikeli görüyorsam, görüyorsak, görmemiz gerekiyorsa, İslamiyet Anadolu Müslümanlığı şekline bürünmelidir. Sözünü de o ezanı susturmak kadar tehlikeli görüyoruz. Çünkü bu kriterleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden alıp Anadolu'ya taşımaktır. Hayır, kıyamete kadar Medine esaslı olacağız biz. Bunun mantığı nedir? Bidatsiz, ilavesiz demek orjinali korunmuş, artı eksi getirilmemiş ibadetler yapacağız. Mubah olan işlerde serbestiz. Gece kondu'da da oturabilirsin. Medine'de o gece kondu vardı. 120 katlı büyük bir gökdelende de oturabilirsin. O Medine'de yoktu ama mubah'tır. Medine'de terlik giyiliyordu. Sen bot giyebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Mubahtır. İbadet olan şeylerde, ezanın şeklinde, namazda, Kur'an'ı okuyup anlamakta, oruçta, anaya babaya itaatte, Allah'ın emirlerinde ve yasaklarında değişiklik yapamazsın. Yani Allah alkolü haram etti. Anadolu'da kımız içiliyordu. Kımız içemezsin sen. Ya da herhangi bir alkollü nesneyi içemezsin sen. E Anadolu'da Anadolu'da şamanizm de vardı. Yani güneşe mi tapacağız şimdi? Gök tanrısı diye bir şey mi icat edeceğiz şimdi? Hayır. Burada Allah'a itaatte kriterler korunduğu sürece o itaatin değeri var. Aksi taktikte bir pozisyon devreye girer. Ve kul bilecek ki, neyi konuşuyoruz burada? Eğer ibadet dediğimiz, kulluk dediğimiz şeylerde belli bir ölçü korunmazsa onlar kulluk olmaz. İmtihan kaybederiz, bunu konuşuyoruz. Şunu bileceğiz ki, ben becerdim, yaptım olmaz. Allah lütfetti, yapabildim olur. Namazda, hafızlıkta, salih bir erkek, salih bir kadın olmakta, İnfak ederken, sadaka verirken, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarken, hacc ederken süper bir hacc yaptık dediğin an bitti iş. Allah lütfetti de yaptın. Allah lütfeder. Peygamberi de dahil, aleyhissalatu vesselam, becerdi yaptı değil, lütfetti Allah yaptı. Peki kime lütfediyor Allah? Lütfunun minnettarı olana lütfediyor. Kura ile seçip yüz kişiye lütfediyor, bin kişiye etmiyor. Değil. Kulda bir çürpünüş var. İçinden akıyor gözyaşları kulun. Dualarında Rabbim bana namazı sevdir diyor. Allahumme <gülüyor> hebbib. İleyye Kur'an eke diyor. Hebbib ileyye men tuhibbuhu diyor. Bana Kur'an'ını sevdir diyor. Bana sevdiğini sevdir diyor. Çırpınıyor kul, o çırpınışa Allah veriyor. Yoksa Allah vermedikçe kimse hiçbir şey yapamaz. Bunu böyle bir ibadetleri kastediyoruz. Bir başka nokta kul Allah'tan korkmakla, Allah'tan ummak arasında ortada duracak. Allah'tan korkuyu abartıp, biz kim, cennet kim, bizim cehennemde bile yerimiz yok. Başka bir yer açarlar bize herhalde. Edebiyatı yaptığın zaman ya da şeytan bunu sana yaptırdığı zaman, sonunda o dediğin gibi oluyorsun. Sadece Allah Rahim adam mı öldürdük canım? Biz Bizden iyi Müslüman nerede bulunacak? Zannettiğin zaman o dediğin gibi olamıyorsun. Ne istiyor Allah? Kulun yüzde ellisi Allah'ın cennetinde gözü tüten bir kul olsun. Yüzde ellisi de cehennemde eli yanmış gibi korksun istiyor. Kulluk böyle başarılır. Biri çökmüş Müslüman olur öbürü şımarmış Müslüman olur, ikisinden de akıbet iyi olmaz. Bu yüzden Allah'ın tuzağına karşı, yani büyük projelerine, planlarına karşı kimse kendini güvende hissetmemeli deriz. Ve namaz kılıyorsan da, oruç tutuyorsan da, büyük büyük infaklar, sadakalar yapıyorsan da, 40 kere 10 senedir Kur'an'ı hatmetmiş olsan da, Şeytanın ezeli ve ebedi düşmanın olduğunu unutmayacaksın. Şeytandan bir an gaflete düşen onun tuzağına yakalanır. Bir an ama, bir an. Çünkü şeytan senelerce, asırlarca bekler. Ne bekler? Hiçbir şekilde yılmayacağını, günün birinde bu adamı kazanacağını bekler. Peygamberler hariç hiç kimseden umudunu kesmemiştir şeytan. O böyle de iken Müslüman kendisini garantide nasıl görür? Nimetler ve belalarla karşılaştığında gül, kul, nimetlerle, belalarla, bu belaların içinde şüphesiz günahlar da var. Karşılaştığında nelere dikkat edecek? Bilecek ki, Dünya zaten oturma yeri değil, oturma yerine giden bir koridordur. Dönüş Allah'adır. Elimdeki mal, forsum, çoluk çocuktan, evden, mülkten vesaireye kadar bütün nimetler, çevrem, arkadaşlarım hiçbiri kalıcı değil, hepsi benim gibi, fani. Hepsi bu fani dünyanın fanileri. Bir baki Allah'tır. Bu dünyanın bütün nimetleri budur. Dolayısıyla ihtiyacım kadar, gereken kadar alırım, gerisini bırakarım. Koltuk alır üstüne otururum. Koltuk alır koltuğu üstüne oturtmam. Arabaya ben binerim. Onun için araba vardır. Araba beni binmez. Buna biz Geçmiş ulemanın deyimiyle dünyayı kalbime gömmem. Ben dünya üzerinde yürürüm. Bu şekilde olursa nimetler ahiretime engel olmaz. Karun'dan daha zengin bile olsa Müslüman bundan ahiretini kaybetmez biznilla Dikkat edilecek bir başka hususta nimetlerin şükrünü ister Allah. Hem o nimetin devamı için Şükür edilirse devam edilecek hem de nimetin anlamlı bir şekilde değerlendirilmesi ile imtihan kazanmak için. Ne demek? Mesela mal nimeti verdiyse Allah ondan infak istiyordur. İlim nimeti verdiyse onu öğret, yay istiyor. İman nimeti verdiyse Allah mümin olduysan ihlaslı ol diyordur. Ne demek ihlaslı ol? Allah'tan başkasını yüreğine oturtma. Eşinde dahil, çocuklarında dahil, paran da dahil diyordur. Dolayısıyla biz her nimetin şükrü o nimetin eksenindedir diyoruz. İmanın şükrünü yapacağız. Elhamdülillah Rabbim. Bizi mümin olarak yarattın diyoruz. Elhamdülillah elledi hedaena -hada. diyoruz. Ama bu kalbimize başka sevdaları gömdüğümüz zaman çarpışmaya giriyor. Şükrü yapılmamış oluyor. Allah imanda saf ve tertemiz kendisine bağlılık istiyor. Mal da öyle istiyor. Bedenim sağlamsa, bunun için Allah, yani bu beden sağlamlığı için Allah yolunda yürü. Bileğini Allah için kullan. Ona buna yardım et, namazda kullan, oruçta kullan istiyor Allahü Teala ve günah ortamlarından uzak durmamız istiyor. Günah ortamından uzak durmak bir ibadet çeşididir. Çünkü günaha düştükten sonra zaten yapacak bir şey yok, tövbe edeceksin, tövbe etmek zorundasın. Yanıyorsun zaten. Günaha düşmek ne demek? eteğin tutuştu demek. Onu söndüreceksin. O ayrım Mümin kalitesi, ibadet kalitesi, günah düşmeyecek ciddiyet göstermektir. Ve ucubtan şiddetle sakınmak zorundayız. Ucub nedir? Bu ileriki konularda gelecek inşallah. Ucub müslümanın Allah için yaptığı işe kendisinin yüksek puan vermesi demektir. Mesela Kur'an okuyor. Kur'an'ı en iyi Ebu Musa Eleş'ari radıyallahu anh okumuştu. Nasıl okudun sorduğumuzda Ebu Musa'nın kimi iyiydi, senin kimi radıyallahu an? Eh, yani ondan sonra bir benimdir herhalde. Bu kulluğa yakışmayan bir şey. Bu ucuptur ucub bireysel ibadetlerimizde de olur. İçinde bulunduğumuz grupta da olur. Mesela bizim vakıf var ya bizim vakıf. Bu vakıf olmasa ya neredeyse İslamiyetin kökü kuruyacaktı. Tek bundan daha iyi iş yok. Bu ocubtur. Vakıf ucubudur bu. Ehli tarik bir mümin A ve B kategorisinden A kategorisi tarikatında B kategorisini yani onlarınki de inşallah tarikattır. Yani zannetmiyorum onların kıyamet günü peşimizden gelebileceğini ama kafir değiller o kadar. diye düşünüyorsa maadallah onu tarikatı kurtaramaz. Ucubun sonu çok tehlikeli. Ucub tipik bir kanserdir bir bakıyorsun 90 kiloluk adam var ya, yani bir ufak taksiyi tutar kaldırır, böyle tipi öyle görünüyor, fotoğraftan öyle görünüyor. Ciğerlerinde ur var. Böbrekleri hasta, kanserli. Yolcu adam. Biz dışarıdan onu güçlü görüyoruz. Müslüman Allah adına yaptığı işlerde hiçbir şekilde Ucub noktasına düşmez. Ucup tabii ki konuyu işlerken göreceğiz. Ucub bir hastalık çeşididir. Onu önlemek için yapılması gereken bir sürü görev var. Reklamını yapmıyorsun, riyadan uzak duruyorsun, e, keyfe göre seçip yapmıyorsun gibi bir sürü tavsiyeler olacak inşallah. Demek ki kendimizi ibadet zemininde kollamamız gerekiyor. Mutlu, faydalı bir iş yaparken kendimizi korumamız gerekiyor. Günah zemininde olmamak için de korumamız gerekiyor. Peki belaya, musibete, günaha, esyana düştüğümüz zaman neden düşüyoruz? Allah'tan haya etmek, utanmak duygumuz köreldiği için düşüyoruz. Kalbin en güçlü damarlarından birisi haya damarı. Onun için bütün peygamberler ümmetlerine utanmıyorsan istediğini yapabilirsin demişlerdir. Hayadan sonra bir peygamber yani haya kaybolduktan sonra bir peygamberin söyleyeceği bir söz yoktur. Etki alanı bitmiştir peygamberin. Peygamber de onun vekili olan alim de hoca da şeyh efendi de hayası olan bir insana nasihat edebilir hayadan sonra aşılmayacak bir köprü yoktur. Zinaya ne zaman düşmüştür insan? Haya perdesi kaybolduktan sonra. Faizle para alıp inşaat ne zaman yapar? Mümin kardeşlerinden Allah'tan utanmayı kaybettikten sonra yapar. Ve kaybolmaması gereken hissiyatımızdan birisi Allah'ın cehennem tehdididir. Bu tehdit Algılanması itibariyle ne kadar zayıflıyorsa iman aslında o kadar zayıflıyor demektir. İsteyen istediği kadar iman iddiasında bulunsun. Cehennem ürkütüyor mu, ürkütmüyor mu? Kur'an-ı Kerim dinlerken, okurken ateş kelimesi, cehennem kelimesi, dünyanın hangi dilinde olursa olsun insan cehennemi tanıyor ismi olarak. Etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Bu cevap çok önemli. Ve hataya düşmemezlik diye bir iddia olamaz. İnsansan, peygamberde değilsen hataya düşersin. Sahabi ol, ne olursan ol. Bu çok öncelikli bir sorun değil. Asıl sorun tövbeyi geciktirme sorunudur. Dolayısıyla Müslüman bu hayata bakarken nasıl üşür üşümez Kalın bir şey giyeceğim diye bir algı var zihninde. Dolayısıyla üşüdüğünde yahu bir kalın kazak giysene demeye gerek olmuyor. Kazağını arıyor zaten. Tövbeyi de böyle arar hale gelirsek Allah'ın izniyle kurtuluş garantidir. Bu yüzden tövbe ve istiğfar acil eylem planımız olarak bilinmeli. Bir başka mesele günahlar büyüdükçe Allah'ın mağfiret ve rahmetine bağımızda yükselmelidir. Zor mu kolay mı? Onu değerlendirmiyorum. Ama çok net bir şekilde şunu söylüyorum. Mesela Bir kulun on günahı var. Allah beni affeder, tövbe edersem mağfiret eder Anlayışı on bir olmalıdır. Kulun altmış beş günahı var. Allah beni mağfiret eder. Bu günahların hepsini siler o. Tövbesinin şartlarını yerine getirirsem. Bu seksen olmalıdır. Yüz günah işlediğim zaman kul olarak Allah'a rahmetiyle, mağfiretiyle bağım beş yüz ol. Eğer baş başa giderse Allah'a umudumla, aşağı düşerse umut, onu hiç söylemiyorum zaten. Onun hiç konuşmaya gerek yok. Nabzı sıfırlanmış bir insan o, o ölü. O gitti. Baş başa, yani yüz günahlık adam, yüzde umudu var Allah'tan. Şeytan bunu her an götürebilir. Hatta kafir olarak bile götürebilir. Bırak günahkar bir mümin olmayı. Allah'ın rahmeti benim kurak tarlamdan daha büyük bir bulut olmalıdır benim için. Aksi takdirde taşıma suyla elimdeki kova ile beş dönüm tarlayı sulamaya çalışırım ben. Bir ay sulasam gene sulayamam. Bir bulut gelir, o bulut benim tarlamın milyon katıdır, milyar katıdır belki, bir dakika boşalır, ne kadar sebze varsa fışkırır tarlada. Kul, Allah'a, Allah'ın rahmetine, Allah'ın mağfiretine bu mantıkla bakar. Baktığı gün, o rahmet onu celbeder. Burada bir örnek vereceğim. İnşaAllah, Benzetmekten vebale girmiş olmam. Çöllerde bir türlü yağmur yağmaz. Ormanlık arazilerde de hep yağar. Neden? Çöl zaten yağmuru ne yapacak? Diyoruz biz. Yağsa iyi olur gerçi ama ne yapacak yağmuru? Ağaçlar bulutları kendine çekiyor. Onun için ormanlık yerler daha çok yağmur alıyor. Bulut onları arıyor, onlar buluta doğru yaprak açıyorlar. İnsan yüreğini Allah'ın rahmet ve mağfiretine karşı çöl gibi bıraktığı zaman o rahmet gelip seni bulmuyor bir gün. Ama yaprakların bulutlara doğru yükseldiği zaman sen su istemeyi hak ediyorsun, Allah da sana rahmetini indiriyor o. Bunları ayrıntılarıyla tekrar konuşacağız inşallah. Dedik ki imtihan mantığını iyi yakalamak için temel nelere dikkat edeceğiz? Şeytan ve nefisle cihadın geçerli olduğu, tek alternatif olduğu bir dünyada yaşadığımızı unutmayacağız. Bir tek gün, bir tek saat, tek bir dakika dahi bu dünyada ömrümüz varsa... Şeytan düşmanımızdır, nefis tuzağımızdır. Bunu böyle bileceğiz. Gerekli tedbirleri de alacağız, nasıl alacağımızı konuşacağız inşallah. Ve mümin isek nefis muhasebesini ihmal edemeyiz. Nedir nefis muhasebesi? Çok basit bakkal muhasebesi gibi. Muhasebeci ne yapıyor? Ne harcadın, ne kazandın? Ortalamayı buluyor. Ben son bir aydır mümin olarak ne yaptım, ne yapmadım. İyiler neler, kötüler neler. Bilançonu tutacaksın. Aksi takdirde hesapsız, kitapsız nere gittiğini bilemezsin. Şeytan mümkün olduğu kadar geçmişi karıştırtmak istemez. Neden? Çünkü sen unuttun, Allah unutmuyor. Melekler yazmış. Sen da kıldım, oruçta tuttum diyorsun ama kulaklarını unuttun, çaldığın, çırptığın şeyleri unuttun. Onlar silip süpürdü o namazları. İyi bir hesap yapsan, son 10 senenin hesabını iyi bilsen, iyi yapman gereken işlerde gaz olacak sana bu. Biraz daha hızlı namaz kılacaksın, daha çok infak yapacaksın. Tövbeyle temizlendin mi, yıllık hesap defterin kapandı, öbür yılı yeniden açmış oluyorsun. Yeni hesap yapıyorsun muhasebe yapmayan mü'min kendi kuyusunun kazılışını seyreden mü'mindir. Ne'ûzübillâhi teâlâ. Ve dua dua dua sabah dua, akşam dua dua duaya ait müstakil dersimiz olacak. Ama burada şunu söyleyeceğiz dua edeceğiz deyince ne kastediyoruz? Allah sabırlar versin diyoruz birbirimize bu bir dua'dır. Duanın trilyonda biridir belki. Namazdan sonra imam ellerini kaldırıyor, bir şeyler diyor, biz de amin diyoruz. E bu da dua'dır. İnşallah. Hatim indiriyoruz, dua yapıyoruz. Du'a'dır. Mubarek bir du'a'dır. Ama dua derken bunu kastetmiyoruz. Bu tövbe ile ilgili konuları işlediğimiz sürece kastettiğimiz dua bu değildir. Neyi kast ediyoruz? Herkes uyuduktan sonra kalkıyorum. iki rekat namaz kılıyorum. Ya Rabbi diyerek içimdeki dertlerimi döküyorum. Beklentilerimi, isteklerimi söylüyorum. 3 dakika, 5 dakika. Yatıyorum tekrar. Camiye namazdan 10 dakika önce gidiyorum. 2 rekat namaz kılıyorum. Böyle bir dua yapıyorum. Yolculuğa çıkıyorum. Böyle bir dua yapıyorum. Birisi umreye gidiyor. Ona gidiyorum diyorum ki senden Allah rızası için bir şey rica edebilir miyim? Tabi buyur abi diyor. Kabe'de yalnız kaldığın bir esnada iki dakika benim için dua eder misin? Çocuklarımla ilgili şu şu şeyleri. Peki diyor. O onu bir kul hakkı olarak oraya götürüyor. Ben gitmesem de gidemesem de Kabe'de duam işleniyor. Yani dua özel seansla yapılan ibadetin adı. Yuvarlama işlerin adı değil. Bunu da bu hafta yaptım, haftaya yaptım, öbür hafta yaptım, 52 hafta yapıyorum. Her sene 52 hafta yapıyorum. Evet, 24 saatimi buna ayırmıyorum. Ama orijinal saatler ayırıyorum. Biiznillahi Teala Biiznillahi Teala biz Böylece kazanmış oluyoruz. Neyi? İmtihan için geldiğimiz şu fani dünyada imtihan sürecine. Ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alem.